Namaz kılan kişi önce dizlerini, sonra ellerini, sonra da parmaklarını birleştirerek iki eli arasında yüzünü yere koyar, pazularını yanlarına doğru açar, karnını uyuklarından uzaklaştırır, ayaklarının parmaklarını kıble tarafına doğru çevirir. Kadın pazularını yanlarına doğru açmaz, bilakis yanlarına yanaştırır, karnını da uyluklarına yapıştırır. Bu secdenin en kamil manada yapılışıdır. İbni Abbas radiyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yedi kemik üzerine secde etmekle emrolundum. Bunlar yüz, iki el, iki diz ve ayakların uçlarıdır. Secde alın ve burun üzerine yapılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, devamlı bu şekilde secde etmiştir. Sadece burnu üzerine secde yaparsa, İmam-ı Azam'a göre bir özür olmasa bile, kerehatla beraber caizdir. İmameyne göre ise, bir özür olmaksızın caiz olmaz. Çünkü İbni Abbas, radiyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. Ben, ''Yedi kemik üzerine secde etmekle emrolundum.'' Böyle buyurduktan sonra eliyle burnuna işaret etmiştir. İmam-ı Azam radıyallahu an delil olarak şöyle demiştir. ''Tek başına burun secdeye mahaldir. Zira alında bir özür olduğu zaman sadece burun üzerine secde etmek caizdir. Şayet tek başına burun secdeye mahal olmasaydı, yanak ve çene gibi üzerine secde etmek caiz olmazdı. Alnı ve burnu üzerinde secde etmeye engel bir özür bulunsa, ne yanağı ne de çenesi üzerine secde etmez. Secdesini ima ile, baş işaretiyle yapar. Secdede elleri ve dizleri yere koymak farz değil, sünnettir. Secdede ayakları yere koymaksa geride zikredilen, Yedi kemik üzerine secde etmemle emrolundum hadisiyle sabittir. Zira bu hadis-i şerif en kamil manada secdenin olabilmesi için yedi azanın secdede konulması gereken yere konulmasını emretmiştir. Bu yedi azadan ikisi de ayaklar olduğuna göre namaz kılan kişi secdede ayaklarını yere koymasa secdesi caiz olmaz. Ayağı yere koymaktan maksat Parmakları yere koymaktır. Secdenin olabilmesi için iki ayağının veya bir ayağının parmaklarını yere koyması gerekir. Seçkin olan görüş budur. Bir ayağının bir parmağını veya ayağın üstünü yere koymak, secde için yeterli olmaz. Aynı namazı kılan kişinin sırtı üzerine kalabalıktan dolayı secde etmek caizdir. Sırtına secde ettiği kişi, secde edenin kıldığı namazı kılmıyorsa, secde geçerli olmaz. Üzerinde, alnın yerleşip karar kılabileceği derecede sert olan her şey üzerine secde caizdir. Ama üzerinde alnın karar kılamayacağı atılmış pamuk ve saman gibi şeyler üzerine secde caiz olmaz. Elbisenin fazlası üzerine ve sarığın dolamı üzerine secde etmesi caizdir. Yeter ki, Elbisenin fazlası temiz bir yer üzerinde olsun, sarığın dolamı da alna bitişik bulunsun. Şayet alnını küçük bir taş üzerine koyarsa bakılır, eğer alnının çoğunu yer üzerine koyarsa caiz olur, yoksa olmaz. Rekatlarda Secde Sayısı Her bir rekatta iki secde yapılır. İkinci secde birinci secde gibi farzdır. Bu hususta ümmetin icmai vardır, yani görüş birliği bulunur. Bunlardan birini kasten terk ederse namaz fasit olur. Yanılarak terk ederse, namazın neresinde hatırlarsa hemen o secdeyi yapar, sonra kaldığı yerden devam eder. Son oturuşta bile hatırlayacak olsa hemen o secdeyi yapar, sonra son oturuşu tekrar eder, sonra da sehif secdesi yapar. Malum olduğu üzere, rükû ve secde namazın rükünlerinden olduğu için farzdır. Bu farzların yerine getirilmesi için, rükû ve secde tesbihlerinin asgarisi olan üç tesbih miktarı beklemek şart değildir. Rükû ve secde denilecek miktar beklemek, farzın yerine getirilmesi için yeterlidir. Ancak rükû ve secdenin sünnet veçi üzere yerine getirilmesi, rükû ve secde tesbihlerini en az üç defa okumakla olur. Ancak İmam-ı Rabbânî Kuddisesi ruhu, imam olmayanların ve gücü kuvveti yerinde olanların asgari sayı olan üç kereyle iktifa etmekten haya etmesi, en az sayıyla yetinmekten utanması gerektiğini ifade ederek, 5 ve 7 gibi tek sayılarla artış yapmalarının çok iyi olacağına işaret etmiştir kade Ahire Namazın sonunda teşehüt miktarı oturmak da namazın rükünlerinden biridir. Teşehüt miktarı, ettehiyatü'yü okuyacak miktardır. Namaz kılan, ikinci rekatın ikinci secdesinden başını kaldırdığı zaman, sol ayağını yayar ve üzerine oturur. Sağ ayağını ise parmakları kıbleye gelecek şekilde diker ellerini uylukları üzerinde koyar ve parmaklarını kıble tarafına çevirir. Sonra i̇bn Mesud radıyallahu anın teşehhüdünü okur. Yani Ettehiyatü. Şöyle ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zaman ve mekandan münezzeh olan Allahu Teala'ya, her çeşit azamet ve mülk, bedenle yapılan ibadetler ve salih ameller, Allahu Teala'ya aittir diyince Allahu Teala karşılık olarak ey peygamber Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun buyurarak Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme iltifat etti. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allahu Teala'nın bu iltifatına diğer peygamberleri, melekleri ve iyi kulları ortak ederek Allahu Teala'nın selamı bizim ve bütün salih kulların üzerine olsun dedi. Bu konuşmalara şahit olan meleklerden her biri şahadet ederim ki Allah Celle Celaluhu'dan başka hiçbir ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve ssellem Allahu Teala'nın kulu ve elçisidir dediler. İşte müminin miracı olan namazın sonunda Miraç gecesi Allahu Teala ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasında geçen bu mübarek selamlaşmaları okumak biz müminlere emredilmiştir ki böylece selamımız Allahu Teala'nın tüm salih kullarına ulaşmaktadır. Nitekim Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. ''Şüphesiz ki, siz bunu söyleyerek Allah'ın salih kullarına selam verdiğiniz zaman, bu selam Allah'ın gökte ve yerde bulunan tüm salih kullarına ulaşır. Dört ve üç rekat farz namazların, vitir ve müeket sünnetlerin birinci oturuşunda, ettehiyatü üzerine bir şey ziyade etmez.'' dört rekatlı nafile ve gayri gayrimüekket sünnetlerde ise salli barik okunur. Namaz kılan bir kimse, iki rekatlı farz namazın son oturuşunda oturmayıp ayağa kalkar ve o rekatın secdesini yaparsa, bu namazın farz olma vasfı nafile olmaya intikal eder ve namaza bir rekat daha ilave edip oturur. Dört rekatlı bir farz namazın dördüncü rekatında son oturuş için oturması gerekirken yanılarak beşinci rekaate kalksa, bu rekatın secdesini yapmadan yanıldığını anlasa oturur ve yanılmasından dolayı sehiv secdesi yapar. Çünkü farz olan son oturuşu tehir etmiştir. Dördüncü rekaatta teşehüt miktarı oturur, sonra onu birinci oturuş zannederek beşinci rekaate kalkarsa bakılır bu beşinci rekatın secdesini yapmadan yanıldığını anlarsa, oturur ve teşehüdü iade etmeden selam verir. Şayet beşinci rekatın secdesini yaparsa, namaza bir rekat daha katar. Bu durumda son oturuş yerinde yapıldığı için farz namazı tamam olmuş olur. Dört rekata kattığı iki rekat ise, kendisi için bir nafile olur ama selamı tehir ettiği için sehif secdesi yapar. Namazın Vacipleri Namazın bir takım vacipleri vardır ki, onları terk etmekle namaz bozulmaz. Fakat kişi kasten bir vacibi terk ederse veya sehven, yani yanılarak terk edip sehif secdesi yapmazsa, namazı iade etmesi vaciptir. Şayet iade etmezse fasık ve günahkar olur. Tahrimi kerahatla kalınan her namaz böyledir. Tercih edilen görüşe göre, tekrarlanan namaz, birinci namazı tamamlamak için sehif secdesi mesabesindedir. Çünkü farz namaz tekrarlanmaz. Kılınan namaz, her ne kadar mekruh olsa da, onunla üzerindeki farz namaz borcundan kurtulmuştur. Bu vacipler şunlardır. 1. Namaza başlarken, sırf Allah Celle Celaluhu'ya tazim ifade eden lafızlar arasından, Allahu Ekber lafzıyla başlamak. 2- Fatiha okumak. İmam-ı Azam rahimehullah'a göre Fatiha'nın tamamını okumak vaciptir. İmameyne göre ise çoğunu okumak vaciptir. İkinci görüşe göre Fatiha'nın çoğunu terk edenin sehiv secdesi yapması gerekir. Azını terk ederse gerekmez. El-Muçteba isimli eserde Fatiha'dan bir ayet terk edenin bile sehir secdesi yapması gerekir denilmiştir ki, daha iyi olan, evla olan da bu görüştür. 3. zamm Sure Farz namazların ilk iki rekatında Fatiha'dan sonra, Fatiha'dan başka bir sure veya bir miktar ayet-i kerime okumak, vitir ve nafile namazların her rekatından sonra bir sure veya bir miktar Ayet-i Kerim'i okumak vaciptir. Ayrıca Fatiha'nın Zamm-ı Sure'den önce okunması da vaciptir. Fatiha'dan önce Zamm-ı Sure okurken yanlış yaptığını anlarsa, kıraatı kesip önce Fatiha'yı, sonra da Sureyi okur ve namazın sonunda sehiv secdesi yapar. 4- Farz olan kıraatin ilk iki rekata tahsis edilmesi. Farz namazlarda Kur'an okumanın hangi rekaatlerde farz olduğu hususunda üç görüş vardır. a. Kıraatın yeri belirlenmiş olarak ilk iki rekattır. Beda'i sahibi bu görüşü sahih saymıştır. b. Kıraatın yeri tayin edilmiş olmaksızın namazın iki rekatıdır. Yani kıraatı ilk iki rekata tayin etmek vaciptir. Mezhep'te meşhur olan görüşte budur. c. Kıraatı ilk iki rekâta tayin etmek daha faziletlidir. Bu görüş zayıftır. 5. İlk iki rekâta Fatiha'nın bir defa okunması, tekrar edilmemesi. 6. Kıraatın aşikar yapılacağı yerde aşikar, gizli yapılacağı yerde gizli yapılması. Farz namaz ya cemaatle kılınır ya da tek başına cemaatle kılınan namazlarda imamın kıraatı, aşikar yapmasının vacip olduğu namaz şunlardır. Sabah namazı, akşam ve yatsı namazlarının ilk iki rekatı, bayram namazları, cuma namazı, teravih namazı, Ramazan'da vitir namazı. Tek başına namaz kılan, sabah namazında akşam ve yatsının İlk iki rekatında dilerse kıraatı açıktan yapar, dilerse gizli yapar. Gece nafililerinde de böyledir. Fakat öğle ikindi namazlarıyla gündüzliğin kılacağı nafile namazlarda gizlice kıraat etmesi vaciptir. 7- Vitir namazında kunut Kunut mutlak surette duadır. Hangi duayla olursa olsun vacip yerini bulur. Halebi'de zikredildiği üzere, kunut duasındaki meşhur olan lafız şudur. Ey Allah! Senden her hususta yardım isteriz. Bağışlanma talep ederiz. Doğru yola hidayet arzularız. Sana inanırız ve sana tevbe ederiz. Ancak sana güveniriz. Bütün iyi övgülerle sana hamdü senada bulunuruz. Sana şükrederiz. Sana nankörlük etmeyiz. Sana karşı geleni ise terk edip bir kenara bırakırız. Ey Allah! Ancak sana ibadette bulunuruz. Ancak senin için namaz kılarız ve secde yaparız. Ancak senin taatına ve rızana koşarız. Ve bu hususta çabuk davranırız. Rahmetini umarız. Azabındansa endişe duyarız. Gerçekten senin azabın özellikle kafirlere mutlaka ulaşıcıdır. Yani kunut, Duaları okunur. Bir ve ikincisi. Hasan İbni Ali radiyallahu anhumanın kunutunu da bu kunuta ekler. Nitekim o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bir takım kelimeleri öğretti ki ben onları vitrin kunutunda söylemekteyim. Ey Allah! Hidayet ettiklerin arasında beni de hidayet erdir. Afiyet verdiklerin içerisinde bana da afiyet ver. Dost edindiklerin arasında beni de dost edin. Verdiğin şeyler hususunda bana bereket ver. Hakkımda hükmettiğin şeylerin şerli olanlarından beni koru. Şüphesiz sen, istediğin şeye hükmedersin. Sana karşıysa hüküm verilmez. Şu bir gerçek ki, senin dost edindiğin kimse alçak olmaz.'' Senin düşman olduğun kişi ise azize olmaz. Ey Rabbimiz! Senin bereketin daima çok olmuştur ve sen sürekli yüce oldun. 8. Üç veya dört rekatlı namazlarda ilk oturuş yani ilk iki rekatın sonunda oturmak vaciptir. Bu ilk oturuş en sahih görüşe göre nafile namazlarda da vaciptir. Nafile namazların her iki rekatı başlı başına bir namaz sayılsa da oturmak ancak namazdan çıkmak için farz kılınmıştır. Üçüncü rekata kalkılmasıyla o oturuşun namazdan çıkma zamanı olmadığı anlaşıldığından o oturuş farz olmaz. 9- tadil Erkan tadil Erkan uzuvları rükû ve secdedeyken Kemal İbni Hümam Rahimehullah'ın tercihine göre rükûle secdeden doğrulurken bir tesbih miktarı yani Subhanallah diyecek kadar sakinleştirmek ve hareketsiz bir şekilde durdurmaktır. El-Hidaye, El-Kenz, El-Vikâye, El-Mültekâs sahipleri de Rahimehumullah, tadil Erkan'ın İmam-ı Azam ve İmam-ı Muhammed Rahimehumullah'a göre, vacip olduğuna hükmetmişlerdir. Kerhi rahimehullahın tahrici de bu yöndedir. Cürcani rahimehullahın zapt ve tahricine göre ise, İmam-ı Azam ve İmam-ı Muhammed rahimehullah nezdinde, tadil-i elkan sünnettir. 10. Namazların her oturuşunda teşehhütte bulunmak, yani ettehiyatü'yü okumak, Birinci ve ikinci teşehidün hepsini veya bir kısmını terk etmekle sehif secdesi lazım gelir. Birinci teşehüdü okuduktan sonra hiç fasıla vermeden üçüncü rekata kalkmak da vaciptir. 11. Namazda okunan secde ayetinden dolayı tilave secdesi yapmak. 12. Sehif secdesi yapılmasına gerekli kılan bir fiilde bulunulmuşsa ondan dolayı sehif secdesi yapmak.